La İlahe İllallah La İlahe İllallah La ilahe İllallah Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Müslümanlar Her bir günah sonucu kalplere koyulan bir siyah lekenin ardından Kapkara olan kalpler Allah'ı zikirden gafil kalmıştır. Böylelikle şeytan o kalplere tahtını kurmuş ve vesveselerini kişinin bütün bir bedenine yaymıştır. Huşu ile Rahman'ın emirlerine boyun eğmesi gereken kalpler şeytanın hizmetine girmiş. Allah sevgisi dışında batıl sevgiler için atar olmuştur. Hassasiyetini kaybetmiş, katılaşmış, sevgiden ve merhametten soyutlanmış... En nihayetinde kaskatı kesilmiş ve şeytan ile dostluk kurulmuştur. allah Teala şöyle buyurmaktadır. وَمَيَّعْشُ عَنْ an الرَّحْمَانِ نُقَيِّتْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o onun ayrılmaz dostudur. Değerli Müslümanlar, şeytanın dostluğu seraptan başka bir şey değildir. O ki Rahman'ın zikrinden yüz çevirenlerin kalplerini ancak darlık ve sıkıntı aşılamaktadır. Kötülüklerle kararan kalpler sahiplerini ancak sancılı bir hayat sürdürmektedir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ve men an zikri fe inne lehu danke. Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Kardeşler. Dünya hayatı Müslümanları da çepeçevre kuşatmış. Günlük hayatı meşguliyeti Müslümanları da aldatmış. Kalpler gün geçtikçe Allah'ı zikirden uzaklaşmış. Sevinçler sahte başarıların üzerine tesis edilmiş. Yalancı mutluluklarla geçici bir süre tatmin olunmuştur. Halbuki kardeşler, Rahman'ın iki parmağı arasında olan kalpler hiç böyle şeylerle huzura kavuşur mu? Kalpler... Allah'ın elinde diyeceksin. İstediği gibi evirir çevirir diyeceksin. Onun hidayete erdiği kurtuluşa ermiştir. Ondan yüz çevirene ise sapıklık, delalet hak olmuştur diyeceksin. Ama huzuru mutluluğu başka başka şeylerde arayacaksın. Hiç olacak şey mi? Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ellezine amenu ve temainu kulubuhum bi zikrillah Ala bi zikrillah tatmainu onlar inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla mutmain olanlar biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu teala anhu Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan şöyle nakleder. Rabbini zikreden kimse ile zikretmeyen kimsenin misali Diri ile ölünün misali gibidir. Kardeşlerim, her kim yaşayan bir ölü halinden kurtulup asıl hayata tutunmak istiyorsa Allah'ı anmalıdır. Dilinde Rabbisinin şükrü, kalbinde Allah'ın sevgisi olmalıdır. Kişi şu dünya hayatında Kur'an tilaveti, Namaz ve zikir yoluyla Allah ile bağlantısını kurmuyorsa şeytan bu kişiyle bağlantısını çoktan kurmuş demektir. Şeytanın hakimiyet kurduğu kalpler kibir, haset, şirk ve nifak gibi insanı hayattan koparan hasletlerle dolmuş siyah noktalardan kapkara bir hale gelmiş demektir. Allah'ı anmaktan, zikretmekten gafil kaldığımız her an için bizleri bir pişmanlık kaplayacaktır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Kim bir yerde oturur ya da bir yere yaslanır da orada Allah'ı zikretmez ise Allah'tan ona bir pişmanlık ve eksiklik yazılır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu, Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu başka bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Bir mecliste oturup da Allah'ı zikretmeden oradan kalkan bir topluluk, Sanki ölü eşek yiyip de kalkanlar gibidir. Bu, bu oturma onlar için bir pişmanlık olur. Kardeşler Müslüman bir kul gittiği her yerde İslam'ı yaşamalı ve yaşatmalıdır. Eğer Allah'ın gündeme getirilmediği ve boş şeylerin konuşulup tartışıldığı bir meclise rast gelirse ya orayı terk etmeli ya da oranın havasını İslami bir hava ile değiştirmelidir. Müslüman bulunduğu ortamdan etkilenen değil Müslüman bulunduğu ortamı etkileyendir. Bizler oturduğumuz ortamlarda Allah'ı ve Resulünü zikredemiyorsak Allah'ı ve Resulünü zikredemiyorsak bizleri bir pişmanlık Kaplayacaktır. Kardeşler nasıl bir pişmanlık bizleri kaplayacak diye akıllara bir soru gelirse Allah Resulü aleyhissalatü vesselam başka bir hadisi şerifinde bu durumu şu şekilde açıklamaktadır. Ölen her insan mutlaka pişman olacaktır. Orada bulunanlar dediler ki ya Resulallah onun pişmanlığı nedir nasıl olacaktır diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Eğer ölen kişi iyi bir kimse ise iyiliklerini arttırmadığı için pişman olacaktır. Şayet kötü bir kimse ise kötülüklerinden vazgeçmediği için pişman olacaktır. Elbette ki bizleri bir pişmanlık kaplayacak. Mahşer zamanı hesaba çekileceğimiz anda Allah ile aramızda tercüman olmayacak. Ve Rabbimiz dünyada yaptıklarımızı bize bir ikrar ettirecek. Bizlere bir bir soracak şunu yapan şöyle konuşan sen değil miydin Bizler o gün belki de kendi ellerimiz ile yaptıklarımız yüzünden yerin dibine girmek isteyeceğiz ve lakin artık iş işten geçmiş olacak. Keşke Allah'a daha fazla zikretseydik. Hele hele kardeşler, hele hele Sırat Köprüsü'ne geldiğimizde bir bakacağız ki bazıları yıldırım çarpması gibi karşıya geçmiş. Bir bakmışız ki kimisi suvari gibi atla deve ile karşıya geçmiş. Kimisi koşarak, kimisi yürüyerek karşıya geçmiş, kimisi ise sürünerek karşıya geçmiş, kimisi ise hiç geçememiş. Kardeşler, acaba biz ne yapacağız? Sizce bizim halimizin belirsizliği pişmanlık olarak bize yetmez mi? Şu içerisinde bulunduğumuz gaflet, Allah'ı çokça anmaktan uzak halimiz bizi o köprüden geçirmeye yeter mi? Karamsarlığa kapılıp, Ümitsizliğe düşelim diye söylemiyorum bunları. Ve lakin kardeşler düşünüp ibret alalım diye söylüyorum. İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadisi şerifte Ayşe radiyallahu teala anha Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı şu şekilde niteler. Resulullah hayatının her anında Allah'ı zikrederdi. Yani yemesinde, içmesinde, oturmasında, kalkmasında hasılı hayatının her alanında Allah'ı zikrederdi. Hiçbir şey onu Rabbini zikretmekten alıkoymazdı. Resulullah aleyhisselatu vesselam'ın bu tutumu tüm insanlar için örnek teşkil etmeli. Onu kendisine rehber edinmiş bir Müslüman tıpkı onun gibi hayatının her anında Allah'ı zikretmelidir. Müslüman bir kulun imanının güzelliklerinden bir tanesi de Allah Subhanahu Taala'yı çokça anmasıdır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا نَارِ Onlar ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından kuru. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu şöyle dedi. Bir gün Muaviye radıyallahu teala anhu mescitteki bir halkaya, halkanın yanına geldi. Ve dedi ki sizleri burada oturtan sebep nedir? Oradakiler toplanıp oturduk. Allah'ı zikrediyoruz dediler. Muaviye vallahi sizleri ''Hakikaten sadece bu maksat mı oturttu burada?'' dedi. Oturanlar, ''Vallahi bizleri bu maksattan başka bir şey oturtmamıştır.'' dediler. Muaviye, ''Ben sizleri iddiam etmek için yemin ettirmiş değilim.'' Ve lakin Resulullah aleyhissalatü vesselamı bir defasında sahabilerden bir ders halkasının yanına geldi. Ve ''Sizleri böyle oturtan sebep nedir?'' diye sordu. Sahabiler, Oturup Allah'ı zikrediyor ve bizleri İslam'a hidayet etmesine ve bizleri nimetlendirmesine karşılık ona hamd ediyoruz dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam vallahi sizleri bundan başka bir maksat oturtmamış mıdır diye sordu. Sahabiler de vallahi bizleri bu maksattan başka bir şey oturtmamıştır dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam ben sizleri ittiham etmek için yemin ettirmedim. Lakin bana Cibril gelip aziz ve celil olan Allah'ın sizlere, sizlerle meleklere iftihar etmekte olduğunu bana haber verdi buyurdu. Kardeşlerim, oturduğumuz yerlerde şayet Allah'ın rızasını anmak için Allah'ı zikretmek için oturmuşsak ve bu iş için bir araya gelmişsek bizlere büyük müjdeler vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Herhangi bir topluluk Allah'ı anmak için bir araya gelir. Sonra da ayrılırsa mutlaka onlara günahlarınız bağışlanmış olarak kalkın denir. O halde ey Müslüman tüm ortamlarını zikir meclisi haline çevir. Gittiğin her yeri Allah'ın anıldığı bir ortam yap. Unutma ki sen zaten Allah'ı zikretmek için varsın. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Kul kendisi Allah'ın azabından kurtarma konusunda zikirden daha etkili bir ibadet işlememiştir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ya eyühellezine amenu zekurullaha zikran kesira ve subihuhu bukrata ve asila. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. Bir başka ayette Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Veskurullaha kesiran leallekum tuflihun Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Kat aflaha men tazakka ve zekara smarabbehi fasalla Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Bu Allah tarafından iman iddiasında bulunan herkese yüklenmiş bir görevdir. Allah'ı zikretmek Müminlerin işidir. Müslüman kulun adetlerinden bir tanesi de onun iki kelimesinden birinin ya Subhanallah ya Elhamdülillah ya Allahu Ekber ya La İlahe illallah gibi zikir sözleri olmasıdır. Enes bin Malik şu şekilde rivayet etmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün yaprakları kurumuş bir ağaca uğrayıp asasıyla ona vurdu ve yaprakları döküldü. Bunun üzerine şöyle buyurdu şu sözler var ya kulun günahlarını şu ağacın yaprakları döküldüğü gibi mutlaka döker. Elhamdülillah, subhanallah, la ilahe illallah, Allahu Ekber. Allah bizi kendisini çokça zikredenlerden ve hayatını boş konuşmalarla değil faydalı şeylerle dolu dolu geçirenlerden eylesin. Rabbim bizlere Kur'an'ın dostluğunu nasip eylesin. Kur'an'ın dostluğuyla şeytanın dostluğunu, şeytanın dostluğunu bizden uzaklaştırsın. Wa khir dawana hade. Rabbil alemin.